Otuzuncu Leman'ın Dördüncü Nüktesi Bismillahirrahmanirrahim قُلْ هُوَ اللّٰهُ Ayetinin bir nüktesi ve vahid ve ehad isimlerini tazammun eden bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan ferd isminin bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde bana göründü. O cilve-i azamın tafsilatını Risale-i Nura havale edip burada muhtasar yedi işaretle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 1. sikke Ferdiyet cilvesi kainat yüzünde öyle bir sikkey vahdet koymuştur ki kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüzüne hakiki malik olamaz. O sikke de şudur. Kainatın mevcudatı, envaları en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder, birbirinin vazifesini tekmiyle çalışır. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdet-i vücut teşkil ediyorlar ki, bir insanın cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kabili tefrik olmaz. Bir unsurun dizginini tutan, umumun dizginlerini tutamazsa, o tek unsurun dizginini zapt edemez. İşte kainatın simasındaki bu teavün, tesanüt, tecavüp, teanuk pek parlak bir sikke-i kübra-i vahdettir. İkinci sikke, zeminin yüzünde ve bahar simasında öyle bir parlak hatemi i ehadiyet ve sikke-i vahdaniyet ismi ferdin cilvesiyle görünüyor ki, küre arzın yüzünde bütün zihayatı, bütün efradı ile ve ahval ve şuunatı ile idare etmeyen ve umumunu birden görmeyen ve bilmeyen ve icad etmeyen bir zat, icat cihetinde hiçbir şeye karışmadığını ispat ediyor. O sikkede şudur: zeminin yüzünde madeni maddelerin unsurların ve camidat mahlukatın gayet muntazam, fakat gizli sikkelerinden kat nazar, yalnız 200 bin hayvanat tayfelerinin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 Gayet hassas bir mizanla her bir şeye lazım olan her şeyleri külfetsiz, tam vaktinde, umulmadığı yerden verildiğini gözümüzle gördüğümüzden zeminin simasında o keyfiyet, o tedbir, o idare öyle bir hate vahdaniyet ve öyle bir sikkey-i ehadiyettir ki bütün o mevcudatı birden hiçten icat edip beraber idare etmeyen bir zat rububiyet ve icat cihetiyle hiçbir şeye karışamaz. Çünkü karışmış olsa, o hadsiz geniş müvazene-i idare bozulacak. Fakat insanların, o kavani'n-i rububiyetin hüsn cereyanlarına yine emri i ile surî bir hizmeti var. Üçüncü sikke, insanın yüzünde, belki insanın yüzü öyle bir sikke-i ehadiyettir ki, Adem zamanından ta kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün efradı insaniye, birden nazar-ı bulunmayan, ve her birine karşı o tek yüzde birer alameti farika koymayan ve o küçük yüzde hatsiz alameti farika bırakmayan bir sebep bir tek insanın yüzündeki hatemi vahdaniyete icat cihetiyle el uzatamaz evet insanın yüzüne o sikkeyi koyan zat Elbette bütün efradı insaniye nazar-ı şuhudunda ve daire-i ilmindedir ki her bir insanın siması göz, kulak, ağız gibi azayı esaside birbirine benzediği halde birer alameti i farika ile hiçbirisine tamam benzemez. Nasıl ki o simada göz, kulak gibi azaların umuv efradında birbirine benzediği o nevi insanın sani 1 Vahid olduğuna şehadet eden bir sikkey tevhiddir. Öyle de hukuku insaniyenin muhafazası için sair envaın fevkinde olarak o simalarda birbirine iltibas olmamak ve birbirinden tefriki için hikmetli pek çok alamet farika ile iftirakları o sani vahidin iradesini, ihtiyarını ve meşiyetini göstermekle beraber ayrı ve çok dakik bir sikkey ehadiyet oluyor ki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 ve ekser hayvanat ve nebatat tayifelerinin her birisi, umum zemin yüzünde serbest yayılmaları, vahdet-i neviyeleri ve meskenleri bir bulunması, gayet kat'î bir surette işaretler, şehadetlerdir ki, meskenleri ile beraber umum o mevcudat, bir tek zatın malı olduğuna delalet ederler. İşte buna kıyasen,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 İsmi Ferdin Tecelli Azamı ile kainatı birbiri içinde hadsiz mektubat-ı semedaniye hükmüne getirip her mektupta hadsiz hatem-i vahdaniyet ve pek çok mühre i ehadiyet basılmış gibi her bir mektubun kelimatı adedince ehadiyet mühürlerini taşıyor ve o mühürlerin adedince kâtibini gösteriyor. Evet, her bir çiçek, her bir meyve, her bir ot, hatta her bir hayvan, her bir ağaç birer mühre ehadiyet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 açık bir surette delalet ediyor. Demek oluyor ki, her bir şey, umum eşyayı hâlıkına isnad edip, azami bir tevhide işaret ediyor. Dördüncü işaret. İsmi ferdin cilve-i güneş gibi zahir olmakla beraber, vücub derecesinde bir makuliyet ve hadsiz bir kolaylıkla kabul edilir. Ve o cilvenin muhalifi ve zıddı olan şirk, nihayet derecede müşkül ve akıldan gayet derecede uzak, Belki muhal ve mümteni derecesinde olduğunu ispat eden çok bir Risale-i Nur'un edzalarında beyan edilmiş. Şimdilik o delillerdeki o noktaların tafsilatını o risalelere havale edip, yalnız üç noktasını burada beyan edeceğiz. Birincisi, onuncu ve yirmi dokuzuncu sözlerin ahirlerinde icmalen ve yirminci mektubun ahirinde tafsilen gayet katî bir ile ispat etmişiz ki. Zatı, fert ve ehad'in kudretine nisbeten, en büyük şeyin icadı, en küçük bir şey gibi kolaydır. Bir baharı, bir çiçek gibi halk halkeder. Binler haşrin numunelerini her baharda gözümüz önünde kolaylıkla icad eder. Büyük bir ağacı, küçük bir meyve gibi rahatça idare eder. Eğer müteaddid esbabı havale edilse, her bir meyve, bir ağaç kadar masraflı ve müşkilatlı ve bir çiçek bir bahar kadar zahmetli ve suubetli olur. Evet, nasıl ki bir ordu'nun teçizat askeriyesi bir kumandanın emriyle bir fabrikada yapılsa, o ordu'nun teçizatı adeta bir tek neferin teçizatı gibi kolaylaşır. Eğer her neferin cihazatı ayrı ayrı fabrikada yapılsa ve idareyi askeriyesi vahdetten kesrete girse, o vakit her bir nefer ordu kadar fabrikalar ister. Aynen öyle de. Eğer her şey zatı fert ve ehade verilse bütün bir nev'in hadsiz efradı bir tek fert gibi kolay olur. Eğer esbaba verilse her bir fert o nev kadar müşkilatlı olur. Evet vahdet de ferdiyet de her şeyin o zatı vahide intisabıyla olur ve ona istinat eder. Ve bu istinat ve intisab ise o şey için hadsiz bir kuvvet, bir kudret hükmüne geçebilir. O vakit küçük bir şey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 ancak on adam düşmanına karşı muvakkat dayanabilir çünkü şahsi kuvveti o kadar eser gösterebilir. Fakat askerlik tezkeresiyle bir kumandana azama intisap ve istinat eden bir adam kendi menabii kuvvetini ve erzak deposunu kendisi çekmediği ve taşımağa mecbur olmadığı için o intisap ve istinat onun için tükenmez bir kuvvet, bir hazine hükmüne geçtiğinden mağlup düşen düşman ordusunun bir müşirini belki binler adamla beraber, o intisap kuvvetiyle esir edebilir. Demek vahdette, ferdiyette bir karınca, bir firavunu, bir sinek, bir nemrudu, bir mikrop, bir cebbarı, o intisap kuvvetiyle mağlup edebildiği gibi, nohut tanesi küçüklüğünde bir çekirdek dahi, dağ gibi heybetli bir çam ağacını omuzunda taşıyabilir. Evet, nasıl ki bir kumandan-ı azam, bir neferin imdadına bir orduyu gönderebilir haysiyetiyle ve o neferin arkasında bir orduyu tahhid edebildiği cihetiyle o nefer bir orduyu kendisinin arkasında manen bulunuyor gibi bir kuvvet-i maneviyeyle pek büyük işlere kumandağını namına mazhar olur. Öyle de sultan ezeli fert ve ehad olduğundan hiçbir cihetle ihtiyaç yok. Eğer faraza ihtiyaç olsa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 işte gözümüzle her vakit müşahede ettiğimiz bu çok harika eserlerin gayet küçük, ehemmiyetsiz şeylerden tezahürü, bilbedahe ferdiyet ve ehadiyeti gösteriyor. Yoksa her şeyin neticesi, meyvesi, eseri, o şeyin maddesi ve kuvveti gibi küçülerek hiçe inecekti. Ve gözümüz önündeki gayet kıymetli şeylerin gayet derecede ucuzluğu ve nihayet derecede mebzuliyeti hiç kalmayacaktı. Şimdi kırk parayla alacağımız bir kavunu, bir narı, kırk bin lira ile de yiyemezdik. Evet, dünyadaki bütün suhulet, bütün ucuzluk, bütün mebzuliyet, vahdetten gelir ve ferdiyete şehadet eder. İkinci nokta Mevcudat, iki vecihle icad ediliyor. Biri ibda ve ihtira tabir edilen hiçten icattır, diğeri inşa ve terkip tabir edilen mevcut olan anaasır ve eşyadan toplamak suretiyle ona vücut vermektir. Eğer cilve-i ferdiyete ve sırr-ı ehadiyete göre olsa, hadsiz derece bir suhulet, belki vücub derecesinde bir kolaylık olur. Eğer ferdiyete verilmezse, hadsiz derece müşkil ve gayrı makul, belki imtina derecesinde bir suubet olacak. Halbuki kainattaki mevcudat nihayet derecede külfetsiz olarak ve suhuletle ve kolaylıkla gayet mükemmel bir surette vücuda gelmeleri cilve-i ferdiyeti bilvedâhe gösteriyor ve her şey doğrudan doğruya zat ferdi zülcelal'in sanatı olduğunu ispat ediyor. Evet, eğer bütün eşya ferdi vahide verilse bir kibrit çakar gibi eserleriyle azameti anlaşılan o nihayetsiz kudretiyle hiçten icat eder ve ihatalı nihayetsiz ilmiyle her şeye manevi bir kalıp hükmünde bir miktar tayin eder ve o ayneyi ilmindeki her şeyin suretine ve planına göre kolayca her bir şeyin zerreleri o kalıbı ilmi içine yerleşir, muntazaman vaziyetlerini muhafaza ederler. Eğer etraftan zerreleri toplamak lazım gelse de. İlmi kanunların ve kudretin ihatalı düsturları cihetiyle o zerreler kanunu ilmi ve sevki kudreti ile bağlanmaları haysiyetiyle muti bir ordunun neferatı gibi muntazaman kanunu ilmi ve sevki kudreti ile gelip o şeyin vücudunu ihata eden kalıbı ilmi ve miktarı kaderi içine girip kolayca vücudunu teşkil ederler. Belki aynedeki aksin fotoğraf vasıtasıyla kağıt üstüne vücudu harici giymesi ve görünmeyen bir yazı ile yazılan bir mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi gibi ferdi vahidin ilmi ezeliisinin aynesinde bulunan mahiyeti eşya ve suveri mevcudata gayet suhuletle, kudret onlara vücud-u harici giydirir ve âlem-i manadan âlem-i zuhura getirir gözlere gösterir eğer ferdi vahide verilmezse bir sineğin vücudunu ruhi zeminin etrafından ve ana gayet hassas bir mizanla toplamak adeta yeryüzünü ve unsurları eleyip her taraftan o mahsus vücudun mahsus zerrelerini getirerek sanatlı vücudunda muntazam yerleştirmek için maddi kalıp belki azaları adedince kalıplar bulunmak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 Öyleyse, esbab ve tabiata havale edilse, her şeye ekser eşyadan toplamak suretiyle vücut verilebilir. Üçüncü nokta: Eğer bütün eşya, bir zatı ferdi vahide verilse, bir tek şey gibi kolay olmasına, eğer esbaba ve tabiata havale edilse, bir tek şeyin vücudu umum eşya kadar müşkilatlı olduğuna işaret eden, başka risalelerde izah edilen bir iki temsili muhtasaran beyan edeceğiz. Mesela, bir zabite bin nefere ait vaziyet ve idare havale edilse, ve bir nefer de on zabitin idaresine verilse, o bir neferin idaresi, bir taburun idaresinden 10 derece daha müşkilatlı olur. Çünkü ona emredenler birbirine mani olurlar. Bir keşmekeş ile o nefer hiçbir istirahat yüzünü görmeyecek. Hem bir taburdan matlu vaziyet ve netice, bir tek zabiti havale edilse, külfetsiz, kolayca o neticeyi istihsal eder ve o vaziyeti verebilir. Eğer o vaziyeti almayı ve o neticeyi istihsal etmeyi, o taburdaki başsız, amirsiz, çavuşsuz neferatı havale edilse, o matlup vaziyeti ve neticeyi almak için, çok karışıklık içinde münakaşalarla ancak nakıs bir sureti, müşkilatla tahsil edilebilir. İkinci temsil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 ve semavattaki ulvi ve haşmetli harekatın zuhuru ve sinemavari semavi levhaların tebdili gibi neticeleri istihsal için arz gibi bir tek nefer, bir tek zatın bir tek emrini almakla o vazifenin neşesinden gelen bir cazibe ile meczub Mevlevi gibi semâa kalkar bütün o muhteşem neticelerin husulüne ve zuhuruna vesile olur. Güya o tek nefer, kainat yüzündeki muhteşem manevraya bir kumandanlık eder. Eğer hakimiyet uluhiyeti ve saltonat rububiyeti umum kainatı ihata eden ve hüküm ve emri umum mevcudata geçen bir zât-ı ferde verilmezse, o halde o neticeleri, o semavi manevrayı ve arzi mevsimleri tahsil etmek için küre arzdan bin defa büyük, milyonlarla yıldızlar ve küreler, milyonlar sene uzun bir mesafeyi her 24 saatte, her bir sene de gezmekle o neticeler gösterilebilir. İşte küreyi arz gibi bir tek memur, meczub bir mevlevi gibi mihveri ve medarı üstünde, iki hareketle hasıl olan o haşmetli neticelerin husuli ise, vahdetten ne derece hadsiz suhulet olduğuna bir misal olması gibi, aynı neticeleri kazanmak için milyonlar defa o hareketten daha müşkül ve hadsiz uzun yollar ile o neticeleri kazanmak ne derece müşkilatlı, belki muhal olduğuna